Konjonktür Müslümanı Bir yanda sahte mehdi önünde saf tutanlar Bir yanda falcılarla, medyumlarla yatanlar Bir yanda cennetleri parsel parsel satanlar Gör ki neylemiş gaflet bunca güzel insanı İşte bunlardan biri konjonktür Müslümanı Amentüsü şan, şöhret, lüks araba, köşk, yalı Kapısında bir boncuk, üstünde bir at nalı Haftalık takviminde uğursuzdur her salı Şöhret için kullanır el yazması Kur'an'ı Antikaya düşkündür konjonktür Müslümanı İçgüdüyle kurulur şuur altı dengeler Boşlukları doldurur enişteler yengeler Mürşitlere amade pür makyajlı bendeler, Dilde gıybet, eldemeyi cepte cennet fermanı, Her zaman huzurdadır konjonktür Müslümanı. Diyelim ki eş lazım kız veya küçük beye, Siparişler verilir en yakın bir türbeye, Sıra gelir üç mumla çöp çatanı görmeye, Bazen mendil de bağlar eğer isterse canı, Rüşveti bolca tutar konjonktür Müslümanı. Ramazanda çok sıkı bir rejime girilir, Yıllık fazla kilolar böylelikle verilir, Sonra gevşek deriler uzmanlarca gerilir, Gelsin artık kumlarda boy gösterme zamanı, Üstelik çok cömerttir konjonktür Müslümanı. Karakteri bürüttür, belli değildir neti, Çağdaşlık gereğidir geçmişine cüreti, Kendisine sorarsan maymundan zürriyeti, Çok pişkindir, renk vermez, suludur zira kanı, Her modele mankendir konjonktür Müslümanı. Her cenazede başlar bir nezaket barışı, Hanımlarda bir ihlas, bir tesettür yarışı, Boş gözlerle süzülür tabutun her karışı, Kaç yerde ayaküstü kaynar sohbet kazanı, Namazdan da muaftır konjonktür Müslümanı. Teşekkür listesini ilan eder basından, Bir hatim satın alır işporta borsasından, Bir de mevlüt gönderir mevtanın arkasından, Artık rahatlamıştır kar beyazı vicdanı, Zaten temiz kalplidir konjonktür Müslümanı.